1715 numaralı konu, Hazreti Ömer tarafından rivayet edilen, Hz. Peygamberin özlü bir hutbesi, Hazreti Ömer, Şam'a geldiğinde Allah'a hamdu senalar ettikten sonra nasihat etti, iyiliği emir ve kötülüğü de neye ettikten sonra, Allah'ın Resulü şimdi aranızda benim ayakta olduğum gibi ayağa kalkarak bize şu hutbeyi okudu, cemaatin ayrılmayın, bir rivayette, itaat edin, çünkü Allah'ın eli cemaat üzerindedir, şeytan tek kişiyle beraberdir, Tek kişiye göre iki kişiye daha uzaktır, bir erkek bir kadının yanında sakın yalnız olarak kalmasın, çünkü üçüncüleri şeytan olur, mümin ve Müslüman kişinin alameti, yaptığı kötülüğe üzülmek, yaptığı iyiliğe sevinmektir, münafığın alameti ise yaptığı kötülüğe üzülmemek ve yaptığı iyiliğe sevinmemektir ki, bir iyilik yaptığında, onun sevabını ummaz ve kötülük yaptığında da cezasından korkmaz, dünyadan nasibinizi ararken orta yoldan ayrılmayın, çünkü Allah rızkınıza kefil olmuştur, başlanan bir iş yarım kalmaz, bütün işlerinizde de Allah'tan yardım isteyin.